Kalbim temizlemek yeterli mi? Yani e, ibadetleri aksatsak, e, gereklerini yerine getirmesek fakat kalbimiz temizlesek. Bu geçerli bir e, savunma mı olur? E, bu çok eskilerden beri sorulan bir sorudur. Evet. E, bir insanın kalbinin temiz olup olmadığına kim karar verecek? Kendisi mi karar verecek? Allah mı karar verecek? E, tabii ki Allah karar verecek. Allah insanlara ibadeti emretti mi? Emretti. Namaz kılın diyor mu? Kır, diyor. Ve akı musalla. Ve zekat diyor mu? Zekatı verin diyor. Ondan sonra haramlardan kaçının diyor mu? Haramlardan kaçının diyor. Evet. Efendim, bütün bunları emreden Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. İnsan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Peygamberimizin hadisi bu. Kalbine siyah bir nokta vurulur. Ama e, tabii ki kalp doktorları açsalar o, o siyah noktayı orada göremezler. göremezler. Efendim, e, hatta bazıları bunu da diyor. Falan kimse diyor e, biraz da gırgır gır olsun diye kalp ameliyatı olmuş ama diyor namazın yazı yoktu ibadeti falan yoktu ama diyor kalbinde öyle siyah nokta falan da yoktu diyor. Bu tabi manevi olarak bir siyah nokta vurulur. Efendim noktalar çoğala çoğala çoğala çoğala. Efendim ne olur? Şurada beyaz bir zemin var. Orada biz şimdi başlasak siyah noktaları kalemle e, işaretlesek, işaretlesek, işaretlesek öyle bir hale gelir ki daha siyah nokta koyacak bir yer bulunmaz. Bunun gibi kalpte artık Efendim e, nokta vuracak bir yer kalmaz. İşte o zaman ne olur diyor peygamberimiz buna bir ayeti de delil gösteriyor. Kelle bel rana ala kulûbihim mâ kânû Hayır hayır diyor. Efendim e, yaptıkları şeyler sebebiyle onların kalpleri artık paslanmıştır. Paslanmıştır. E, mühürlenmiştir. Artık daha bir şey oraya etki etmez. Yani dolayısıyla böyle günahlar çoğala çoğala insanın kalbi ne oluyor? Ee, böyle bir hale geliyor. Manevi olarak paslı bir hale geliyor. Ee, kalbi paslı hale gelen bir insan söyleyebilir mi ki benim kalbim temizdir? Veya Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Cenab-ı Hak ona e, kulum benim emrettiklerimi neden yerine getirmedin? yasakladıklarımı neden işledin dediği zaman bir kimse samimi olarak diyebilir mi ki ya Rabbi bunların hiçbirini yapmadım ama benim kalbim temiz diye. Kimseye bir zararım yok, bir ziyanım yok. Bu ancak ve ancak şeytan aldatmasıdır. Şeytan bu kimseyi esir almış ve o kimse benim kalbim temizdir diyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim, bir insan, bir insan ticarette hep bakıyor ki üstün olan kimseler var, ileri düzeyde olan kimseler var. Bu kimselere, bu kimselere bakıyor, ama hiçbir zaman böyle iflas eden, zarar eden kimselere bakmıyor. Göz yukarıda sürekli. Ha, gözü sürekli hep yukarıda. Dünyanın en zengin insanı kim? Kısa yoldan nasıl zengin olunur? Ama böyle batan, zarar eden, sefalet içerisinde yaşayan, bir dilim ekmek bulamayan, bir yudum su bulamayan kimselere bakmıyor. Bu kalbim temiz diyen kimseler de kendilerine bahane bulmak için niye bu kalbim temizi söylüyor? Bakıyor ki bir namaz kılan bir Müslümanın günahları vardır, yanlışları vardır. Kul hakkı yemektedir, haram yemektedir, kamu hakkı yemektedir falan. Bunlara bakarak kalbim temiz söylüyor. Peki güzel kardeşim o zaman sen dünyalık konusunda neden yukarıdaki insanlara bakıyorsun? Dünyalık bakımından aşağıda insanlara bakmıyorsun da buraya geldiği zaman manevi alana geldiği zaman neden peygamberimize bakmıyorsun? Neden sahabe-i kirama bakmıyorsun? Neden ameli düzgün olan Kimselere bakmıyorsun, müttakî insanlara bakmıyorsun, muhsin olan insanlara bakmıyorsun da böyle efendim bir takım zaafları olan, e, ibadetlerini de yapıp günah işleyen kimselere neden bakıyorsun ve onlara bakarak efendim e ben ibadetlerimi yerine getirmiyorum ama kalbim temizdir. Veya seni onlar mı kurtaracak? Evet onlar mı seni kurtaracak? Yani bu mazereti Cenab-ı Hakk'a sunabilir misin? Bunu bir hocaya söyleyebilirsin. Bir soru soranın söyleyebilirsin. Efendim neden ibadetinizi yerine getirmiyorsunuz? Keşke ibadetinizi de yerine getirseniz diyen insanlara söyleyebilirsin. Ama Cenab-ı Hakk'a söyleyemez. Evet.